Bizim daha önceki başka bir iş yerine ayrıldık kredi tazminatımızı hakkımız var alacağız mahkemelik olduk iki sene geçti ben bu eğer kazanırsa bu kıdem iki sene bunda bize faizi de ödeyecekler bu parayı Hı -hı. artık hangi faiz, temelik faizi mi olur bilmiyorum bunu almak birinci caizdir ikinci şık, eğer bu kısmı avukat masrafı olarak vermenizde uygun mudur? Hı -hı. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Son soksun anlamadım yani bir tazminat. İşten çıkartılmış, tazminat alacaklar, mahkemelik olmuş. Alacakları parayı faiziyle birlikte alacakmış. Evet, iki bu, yıl geçtiği için he, bu yasal faiziyle birlikte alacaklar. Evet, bu bize helal olur mu diye soruyor. İkinci soru, ikinci şıkkı vardı sorunun. Sorusunun. Sorunun ikinci şıkkında yani bu parayı kullanabilir miyiz galiba dediler ama. Orasını tam iyi anlayamadım ben. Şimdi şöyle, şimdi bunu biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları çerçevesinde düşünmemiz lazım. Hani işte bu neresine e, koyacaksınız bunu? E, bu e, devletle vatandaş arası, vatandaşlar arası yapılan bir e, anlaşma, sözleşmedir. Dolayısıyla e, biz bir şey anlırken bu e, başkasının malı mıdır, hırsızlık mıdır, kas mıdır, faiz sözleşmesinin sonunda elde edilen bir faiz paramasıdır. Bunlara bakıyoruz. Şimdi mesela devlet diyor ki mesela benim iş yerim var siz de bende çalışıyorsunuz bana diyor ki siz bunu iki sene çalıştır da sonra işten çıkartırsanız şu kadar bu çalışana para vereceksiniz diyor işte bunun adı tazminattır beni vermem lazım yani bu beyefendiye bu tazminatın zamanında verilmesi lazım verilmediği için bu beyefendi yani siz de mesela ikimizin örneğinde beni mahkemeye verdiniz mahkemede sizi haklı buldunuz bana dedi ki niye vermedin adamın parasını yani 20 lira verecektin. Şimdi cezası ile birlikte 25 lira vereceksin dedi. Peki burada sizin e, dedim ki 20 lira hakkınızdı. 5 lira da e, o parayı zamanda ödemediğiniz için mahkeme takdir etti. Hı hı. E, şimdi bu sizin açınızdan bir faiz değildir. Faiz dediğimiz şey mesela ben sizden bir borç istiyorum. Öyle düşünelim 10 bin lira istiyorum. 6 ay kullanacağım, 6 ay sonra geri vereceğim. Tamam diyorsun siz, size 10 bin lira veririm ama 6 ay sonra ben bunu 11 bin lira olarak isterim dediğinizde bu 1 bin lira faiz olur. Yani paraya para kazandırmış <gülüyor> oluyorsunuz. Veya 10 bin 500 lira alırım dediğiniz zaman 500 lira faiz olur. Bunu bankalar üzerinden örneklendirecek olursak veya A bankasına gidiyorsunuz, ya benim biraz param var işte evde tutmayayım yatırıyorsunuz. Ve 3 ay vadeli yatırıyorsunuz. Banka da 3 aya söz gelimi %1 faiz veriyor. Ve siz de bu şartla parayı yatırıyorsunuz. 3 ay sonra paranızın üzerinde kaç lira fazla alırsınız? Bu faizdir. Faiz dediğimiz şey budur. Yani borç veriyorsunuz, kredi veriyorsunuz, onu geri alırken fazlasıyla alıyorsunuz. Burada kıdem tazminatı veya çalıştığı yerde işten ayrıldığı için kredi İş, işveren tarafından ödenmesi gereken o parayı alacaktı. Zamanında ödemediği için mahkeme onu fazlasıyla takdir ediyor. Ona faiz demesi, demin anlattığım anlamda faiz sözleşmesi olmaz. Onu faiz olarak düşünmeyecek, bir ceza olarak yani mahkeme faiz olması faiz olduğunu Çünkü faiz olması için bir faiz sözleşmesinin yapılması lazım değil mi? Yani siz birine para vereceksiniz, belli bir zaman sonra da o paranın fazlasını ee, önceden şart koşarak isteyeceksiniz. Evet. Dolayısıyla onu yani yasal unsurlarıyla birlikte diyoruz biz ona yasal unsurlarıyla birlikte alabilir ve istediği yere harcayabilir. Evet. Beyefendinin diğer ikinci şıkkı da hocam e, şuymuş avukatının parasını bununla ödeyebilir mi? Ödeyebilir, mi tabii. ödeyebilir. Evet. Yani içine sinmiyorsa o yasal faiz kısmını avukatına versin. Tamam. Ama bana göre o faiz dedikleri şey e, bu kardeşimizin e, hani e, birine para verip de o parasına belli bir zaman sonra faiz e, sözleşmesi yaparak bile. aldığı bir para değildir. Hmm. Bankanın takdir ettiği bir paradır. E, onu faiz gibi düşünmemek lazım. Adı faiz bile olsa. Evet.